...ve Bülent Usta. Merhaba. Normalin Sınırları'na hoş geldiniz. Merhaba. Ee, Alper Hasanoğlu ben. Arkadaşım... E, ...Bülent <gülüyor> Usta ile birlikte. Bir ara vermiş gibi olduk. Öyle değil mi Alper? Bir, bir ay <gülüyor> evet, sonra... Evet. ...konuklarla... Bir, e, ...sen ayrı konuk, ben ayrı konuk yaptık. Özlemişiz birbirimizi. Evet. <gülüyor> E, bugün de böyle e, zor bir konuyu işleyeceğiz değil mi hı hı, intihar konusunu e, sosyal medyada da oldukça e, gündemdeydi son zamanlarda fakat ben, ben onu bir, e, bir, bir, bir, bir, belki benim için biraz özetler misin çünkü ben izlemiyorum pek de sosyal medyayı sen hı bana o. söylemiştin onu bakmaya çalıştım ama ee, şey yapamadım, bu, bulamadım. Ne oluyor? Sosyal medyada ne oldu intihar şeyleri? Böyle en son e, benim de böyle içime oturan ölümlerden biri Sibel Ünül'ü evet. e, bir öğrenci. Evet. fakültesi öğrencisi. intihar etmişti. Hı -hı. Yani, o pa param yok filan diye galiba değil mi o? Evet onunla ilgili ve pek çok böyle onunla ilgili şeyler. Spekülatif e, şeyler. Evet, şeyler döndü ama o tam da o günlerde yine başka intiharlar da olmuştu. Ee, ve şeye bakınca böyle ben de e, son yılların tabi verilerine e, bakamadım ama 2012-2013 böyle yılları verilerine baktığımızda neredeyse trafik kazasındaki ölümlerle e, eşit düzeyde intihar. Ki Türkiye'de trafik kazası çok olan bir şey değil mi? Yani? Evet yani 3-4 bin e, 4 bini bulan bir yıllık tabi şu, şu günümüzde şu an nasıl onu e, o son verileri bilmiyorum ben de yok. Ee, ve %100 bir artış. Mesela 1998-2002 arasında e, Birleşmiş bir şeyiyle, desteğiyle bir çalışma yapılıyor. Hı -hı. İntihar e, şeyi %100'ü buluyor artış oranı Türkiye'deki. olarak. Türkiye'deki. Türkiye'de. Türkiye'de ama bütün Avrupa ülkelerinden hep bir oldukça geride bu intihar. Ee, oranları. Yani evet. belli dönemlerde, belli bölgelerde çok enteresan bir şekilde artışlar oluyor mesela Batman'da. Çok eski hı hı. yıllarda değil mi? Ee, fakat ondaki tabii artışın şeyi e, kadın cinayetleriyle, cinayetleri namus, de cinayetleriyle bağlantılı ile ilişkilendiren ileride. şeyler de olmuştu, hı hı. çalışmalar da hı hı. olmuştu. E, fakat mesela dünyada birinci sırada Kazakistan e, yer alıyor. Mesela Rusya üçüncü sırada. Amerika'da Macaristan'ın çok, çok yüksek olması lazım benim bildiğim kadarıyla. Evet benim şeyde e, olabilir benim yani benim ulaştığım Dünya Sağlık Örgütünün e, şeylerine göre verilerine göre böyle bir şey var ve yaş grubu olarak da mesela Türkiye'de özellikle e, 15-19 ve 20-24 yaşmışsa gençlerde bu da mesela yine programda belki konuşacağımız neden yaşlılardan çok gençlerde e, özellikle ergenlerde belki ergen intiharını başka bir Başlık altında ele almak gerekiyor. Ama bana ilginç gelen şeylerden birisi de intihar sözcüğünün kökeni, nahr'dan geliyormuş Arapça. Ve e, kurban anlamına geliyormuş. Yani e, kendini kurban etme. Evet. E, o mesela enteresan üzerine. Mesela İngilizce'de falan öyle değil. Direkt evet, kendini evet. öldürme. Ama Hı -hı. E, Türkçe'de bir kurban... ...şeyi var. Evet. Ee, ve intiharla ilgili böyle şeylere ...baktığımızda böyle genellikle şeyde de ...sosyal medyada da çok gördük. Görüyorum onu. Psikiyatristlerden, şeylerden. Direkt bir hastalıkla e, ...ilişkilendirme. Evet. Ee, ama Carl Jaspers'dan ...başkalarından da biliyoruz ki ...intihar bir sır. Yani ...nedenini tam olarak sadece ...intihar eden kişinin bilebileceği e, ...bir sır. Biz sadece yorum yapabiliyoruz ...bunlar üzerine. Evet. Ve, e, ve tabii klinisyenlerin de en çok korktuğu şeylerden birisi intihar. Evet, yani şimdi e, intihar e, girişiminde bulunan ve kurtulan kimselerle konuşabilme şansımız var. Hı hı. O yüzden intiharı an şey yapabilmek, araştırabilmek kolay bir şey değil hı hı. E, intiharın sebeplerini araştırabilmek. E tabii ki evet, yani psikiyatrik bazı hastalıklarda. Ee, intihar oranı yükseliyor. Yani çok <gülüyor> ağır depresyon, e, şizofreni, bipolar efektif bozukluk e, bu hastalıklarda e, intihar e, oranı daha yüksek oluyor. Ama bu bütün intiharların e, yalnızca ve yalnızca e, psikiyatrik rahatsızlıklarla açıklanabileceğini e, iddia etmek çok ciddi bir indirgemecilik olur. Bu konuda e, şey, e, ilk intiharla ilgili İlk bilimsel toplantını kimin yaptın biliyor musun? Alfred Adler 1910 yılında ee, Viyana'da düzenliyor. Emil Durkheim de mesela ee, işte sosyolog olarak bu şeyi çok fazla inceliyor intihara ama o da o da başka bir indirgemecilik yapıyor. Her şeyi toplumsal sebeplere bağlıyor. Evet aslında psikolojik şeyi de orada ee, koyan ee, bir şey de var Durkheim'in. ...onu böyle bireysel uyumsuzluk olarak şey yapıyor, ona böyle de değiniriz. Fakat e, intiharı böyle mesela ötenaziye intiharın o kadar çok çeşitleri var ki. Yani öteneziye mesela intihar mı gerçekte? Yani intihar kategorisinde el alabilir miyiz? Yani bir dayanılmaz bir, umutsuz bir hastalığın içerisinde dayanılmaz acılar çeken birisinin ölmeyi istemesiyle genç bir insanın... Ee, ölmeyi istemesi arasında Çok ciddi fark evet, var tabii. Ciddi fark var ee, Ya da bir ergenin intiharıyla bir yaşlının Ya da bir sanatçının intiharıyla e, Bir işsiz kalan birisinin intiharını e, Aynı şeye Kefeye koy, koyamayız Sen ee, şimdi bu sanatçının deyince ben Benim aklıma bir şey geldi Şimdi Bundan 30 yıl kadar falan önce Böyle tıp fakültesinde Psikiyatrist olarak girmiş genç bir öğrenci Ve böyle naif bir edebiyat aşığı ee, Bilsak diye bir yer vardı ee, şeyde, Cihangir'de ee, Sıraselviler'de orada bir panel ilanı vardı. İki, iki e, yazar ve şair ee, bir tanesi de bir de yaşlı bir psikiyatrist isimlerini vermek istiyorum. Polemik yapmak çok fazla manal değil. Ee, yaşlı psikiyatrist çok öldü ama diğerleri hayatta. Ee, sanat, edebiyat ve intihar. Adeli konusu <gülüyor> ve tabii işte e, edebiyat e, aşığı bir e, psikiyatrist adayı tıp hükümeti öğrencisi olarak benim çok ilgimi çekti. <gülüyor> ve koştuk koştur gittim ve dehşet içinde çıktım. Ki o iki yazarı ve yazar hem yazar hem şiir şey, e, romanları var hem şiirler olan iki insan onlar. E, ve onların e, kitaplarını kütüphanemin en kuytu köşelerini atıp bir daha görmemek üzere o şey, Çünkü ki o, şöyle söyleyeyim öyle bir intihar güzellemesi hmm. yapıyorlardı ki işte tabii ki Ernest Hemingway tüfeği ağzına dayayacaktı ee, şöyle öyle intihar edecekti. İşte bir şahit, e, bir ressam anatomi bilgisiyle bütün damarlarını böyle incecik e, keserek kanların akmasını e, izleyerek öldü filan. Yani şimdi orada 50-60 tane insan vardı. Öyle büyük bir tehlike ki orada intihar, e, intihar yani normalin sınırlarında <gülüyor> programını yaparken konuştuğumuz ama hayatla ölüm arasında o sınırda duran e, bir insan ee, benim gibi başka daha edebiyat ve psikiyatri şeyiyle merakı ve bir şeyler duyma özlemiyle gitmiş birisi değil de aslında intihar edip etmemeye arasında gidip gelen o sınırı henüz daha aşmamış olan bir insanın orada bu şeyi dinledikten sonra Konuşmayı dinledikten sonra intihar etmemiş olması e, mümkün olmazdı. Umarım o 50 kişinin arasında böyle evet. birisi yoktu. Ve ben bunun yani şey psikiyatrist şey dedikçe e, intiharı e, e, e, bir psikiyatrik hastalık olarak değil ama e, insanın e, umutsuzluğunun hat safhaya varması <gülüyor> ve algık. Algılarının çok daralması ve hiçbir çıkış yolu bul, bulamaması olarak tarif etmesi <gülüyor> aslında e, kendini öldürmek yok etmekten daha ziyade mutluluk e, bir yardım çağrısı gibi bir şey olduğunu mutlu olmayı beceremediği için o acılardan kurtulmak e, için yaptığı bir şey olduğunu anlatmaya çalıştığında dalga geçmişlerdi şeyle. Ee, ve e, korkunç bir sorumsuzluk olduğunu düşünüyorum ben böyle bir şeyin evet, ee, Mesela aynı benzer şeyi şeyde de görüyoruz Mesela Kurt Cobain, Amy Winehouse Evet ee, Benim de böyle çok sevdiğim müzisyenler Ölümlerinden özel Kurt Cobain'in ölümünde Ben de böyle gençlik dönemindeydim Aynı yaştayız Kurt Cobain'le 27 Değil yaşında mi? Jitan. Beyoğlunda Jitan diye bir rakbar vardı Evet, ee, o öyle. akşam <gülüyor> e, benim tez danışmanımla birlikte oraya gittik. Kurtbu, bilmiyoruz öldüğünü Kurt Her tarafta Kurt Cobain'ın posterleri asılmış. Hı -hı. Yalnızca e, şey dinleniyor. E, o dinleniyor. Kızım da bugün bize Kurt parçası gönderdi. Onu öyle dinleyeceğiz. Evet. Hı -hı. Ee, yani mesela onun ölümünü böyle örnek alarak böyle intihar eden çok sayıda kişi olmuştu. Aynı şekilde Amy Winehouse da benzer. E, evet, acıları da o etkiyi çok fazla Tabii, göstermişti. Evet. Yani şeyde romantik çarda e, Almanya'da. Evet yani tehlikeli bir konu evet. aslında. Yani bu program mesela bir taraftan ama enteresan olan Alper e, intihar konusu hiç de gündemde yok. Misal trafik kazası kadar ölümlü <gülüyor> olduğu bir biçimden, bir ölme biçiminden bahsediyoruz. Fakat o kadar gündemde hiç kimsenin e, hiçbir şekilde dile, çok fazla dile getirilmiyor. Evet. E, Pek söylecek bir şeyler yok galiba. Enteresan bana ilginç gelen mesaj şeylerden birisi de Japonya'da intiharlar çok yaygın. İntihar hatta orada bir kültürel bu. Harakiri denilen şey. Evet bizim kültürel nedeniyle bir... bile birisi yaptı ya Harakiri biliyorsun. <gülüyor> Ve e, mesela metro şeyleri sürekli bu yüzden aksamalar yaşıyormuş. Çünkü metronun önüne atlayarak intihar etme e, Japonya'da çok yaygın bir şeymiş. Ve bu yüzden sürekli seferler aksıyormuş. Hı hı. O yüzden mesela seferlerin aksadığını duyururlarken intihar sözcüğünü yerine başka bir sözcük bulmuşlar. Ama şimdi o sözcüğü hatırlayamadım. Hı hı hı. Ve onu du duyunca insanlar anlıyorlar ki intihar var. Hı hı. Fakat intihar sözcüğü söylenmiyor evet, özellikle. Evet, yani evet. orada bir... E, ...özendirme... E, ...şeyi de olmasın diye mi artık... Tabii, ...bir şekilde... Tabii. ...o böyle gizleniyor... ...o... Hı hı e, hı hı. Ve çok da fazla dillendirilmesi, anlatılması da çok da fazla manalı olan bir şey değil. Yani yani intiharlar hakkında konuşmak, bilimsel yazılara inanması ya da bilim insanlarının bu konularda sosyolojik, psikolojik analizlerini gazetelerde <gülüyor> ya da basında paylaşması başka bir şey. Ama işte tanınmış insanların ya da işte genç çocukları şöyle yaparak intihar etti, böyle yaptı, intihar etti filan diye anlatılması. Tabii, mesela bir dizi vardı, Ölmem için 13 sebep şimdi dizinin adını dinleyiciler kusura bakmasın Hı -hı. çok hatırlayamıyorum o, o tür isimleri Netflix'te bir gençlik dizisiydi evet. izledim Ve ben onu. Gençleri böyle intiharı teşvik ettiğine evet. dair böyle bir şey vardı hatta oradaki şeylere özenen, özenildiğine dair o, Bence o dizi onu yapmıyor biz çocuklarla ben çocuklarımla seyrettim onlar o diziyi Hı -hı, Çok güzel dizi baba seyredelim dediler ee, e, Özenmekten özendirmekten daha ziyade Eee bir çocuğu o hale getirmiş olmanın evet. utancı daha fazla gösteriliyordu. Da, İyi bir diziydi. Evet, tam da bunu diyecektim. Yani, suçu Genç Varter'in Acıları kitabına, Kurt intihar etmesine vesaireye değil. Değil mi? O insanların, gençlerin, insanların bu e, şeye nasıl yatkın oldukları ve buna dair de böyle e, Durkheim olsun, başkaları olsun, hem bunun toplumsal, kültürel şeyleri var. Mesela Durkheim'ın o meşhur e, sosyolojideki böyle temel eserlerden biri olan intihar Interaktir. kitabında e, özellikle toplumsal kriz dönemlerinde, ekonomik kriz, toplumsal kriz, dönüşüm, toplumsal <gülüyor> dönüşümün yaşandığı yerlerde intihar oranları nasıl arttığına dair e, önemli tespitleri vardı. Türkiye'de şu an mesela düşünebiliyor musun 15-20 yıl evvel nüfusun üçte biri kentlerdeyken şimdi nüfusun üçte ikisi kentlerde hatta... Dörtte üçü neredeyse kentlerde yaşıyor. Yani büyük bir... E, ...toplumsal yapıda dönüşüm var, değişim var. Hı hı hı. Yani sistem de değişiyor, kültürü de değişiyor. E, sosyal sınıflar arasındaki geçişkenlikler... ...böyle çok hızlı olabiliyor. Tüm bunların ve bir taraftan da... E, ...mesela şeyin işte kapitalizm, tüketim toplumu... ...insanı tecrüb eden bir yalnızlığın içerisine sokması... ...bunları da böyle ekleyince... E, ...çok... E, bu böyle bir gerçeği de yatsıyamayız fakat hı hı. sadece bu gerciyi de indirgeyemeyiz mesela üniversite öğrencisinin ölümünden sonra işte sorumlusu kapitalizmdir şeyi böyle çok yaygındı özellikle diyeyim sol çevreden ee, elbette etkisi var yani Freud nasıl lahana görse cinsellik diyecekse solcularla ne görseler e, kapitalizm diyor şimdi ben burada iki kişiye e, ya <gülüyor> <laf> fat <attım. gülüyor> <gülüyor> Ve e, burada tabi e, şeyler e, yani mutlaka etkisi var nedeni tabii. var fakat ben mesela son bir gündeki gazete yazımda son şeyde e, bu haftaki yazıda e, anlam meselesi üzerinde durdum yani anlam asıl burada sanki temel şey toplumsal dönüşüm de ya da bu toplumsal krizler de bununla ilişkiliymiş gibi geliyor bana bir anlam boşluğu. Viktor Frankl bununla, bunun için çok evet. güzel bir kelime kullanıyor. Ee, ...varulutsal vakum diyor. Varulutsal vakum... E, ...hakikaten bu hayatla ilgili olarak... ...insanın hayatının... ...hayatın anlamını... E, ...böyle bir şey gibi... Hmm, şey süpürge, elektrik süpürge gibi böyle anlamı çeken bir şey haline gelebiliyor. <gülüyor> ee, Varlusal vakum dediği şeyde aslında insanların herhangi bir değer yargılarına erdeme <gülüyor> ve e, şeye göre Viktor Franko göre dinsel inançlara, <gülüyor> inançlara. ...inançlardan uzaklaşma nedeniyle ortaya çıkan bir boşluk duygusu olarak <gülüyor> anlatıyor. Gerçi o kadar da çok özellikle dindar bir vurgusu hiçbir zaman için terapi de olmuyor... ...ama kendisi inançlı bir insan olduğu için bunu o şekilde söylüyor. İlla ki bu e, transandental bir e, şeyin va, e, şeyin e, bakışın mutlaka insanları hayata daha çok bağladığını... Ee, ...ama bunun illaki ve illaki din olması gerekmediğini de söylüyor. Yani aslında, sanat da insanı e, şeyden uzaklaştırabilir. Aslında yani din, ideoloji, sanat vesaire... ...yani ben mesela o yazıda ondan bahsettiğim şey şu oluyor... ...dışarıdan bir anlam e, bize veriliyor... ...ya da kapitalizm, medya Hı -hı. E, vesaire... ...ve bu anlam hep geçici. Yani bizim burada bir bireysellik yani bir yanıyla bizim yani sosyalist olabiliriz, İslamcı olabiliriz, bir şey Budist olabiliriz, ama hmm. oradaki anlamı olduğu gibi kabul edip e, içselleştirmeye çalışmak yerine o anlamı biz kendimize kendi hikayemizde ne kadar örtüştürebilirsek, o kadar e, bize ait kılabilirsek... o anlam bizim e, işimize yarıyor. Öbür türlü en ufak bir şeyde bir hayal kırıklığı yaratıp dağılmaya e, sebep olabiliyor. Yani anlamın da ee, ...belki bir programı da böyle anlam krizi meselesine böyle ayıralım diye konuşuyorduk. Hı hı hı. Bu çağın böyle temel meselelerinden bir Çünkü o büyük anlatıların e, çöktüğü... E, değil mi? ...insanların e, kendilerini böyle biraz savrulmuş hissettikleri bir yere tutunabilecekleri... ...ya da hı hı. büyük o simgelerin dağıldığı bir zamanda herkes kendisini... E, ...geçmişe göre daha fa daha fazla yalnız hissediyor. Birey oldukça aslında intiharlar artıyor dikkat edersen. Yani bir aidiyet duygusu içinde olduğu, e, olunduğu zaman... tam tersini Aslında birey yani ol, olabildiğimiz sürece... Yo, birey, anlamı... yo, yo, birey olduğun zaman tabii şunu söylemeye evet. çalıştım. Se, yani aynı şeyi, yani farklı hı hı. şeyleri söylemiyoruz. E, birey kavramı ortaya çıktıktan sonra... Hı hı. Birey olup olamamak diye bir sorun ortaya çıkar. Evet. Yani e, o anlamda e, insanlar bir yere aidiyetle bir topluluğa bir gruba ait olmak üzerinden değil de kendilerini varoluşlarını ol, var kendileri de kendi değerleri üzerinden tanımlamaya başladıklarında hı hı. bu krizler çok daha fazla ortaya çıkabiliyor. Hı hı. E, ve e, intiharlar artıyor. Yani tabii ki birey olamamakla ilgili bir şey yani. Evet. Mesela geç gelirken çok enteresan bir günde bir e, intihar haberi okudum. Amerika'da bir genç bir kız, 22 yaşlarında bir genç bir kız, Instagram'daki fotoğraflarının yeterince, yeterince beğenilmediğini düşündüğü için intihar etmiş. Şimdi o yüzeysel bir yereçedir herhalde. E, bu tabii bunu ablası söylüyor ama He. ben e, başka insanlardan da biliyorum ki bir Instagram'a fotoğraf koyduklarında beğenilmediklerinde ciddi bir benlik krizi. Yaşay yaşayabiliyorlar. Bir öz özdeğerli yani oradan alacakları e, onaylanma takdir, beğenilme, görülme ihtiyacı kesildiği anda e, kendisini i̇şte tabi ama oradaki yani instagramdaki e, onaya ihtiyaç duyacak kadar hiç onay yaşamamış bir insanın ancak instagramdaki like sayısı azaldığında intihara götürebilir. Yani normal benlik e, benlik gücü <gülüyor> e, e, ...yeteri kadar varsa... E, ...Instagram'a bu kadar... ...çok umursamayacaktır tabii. demek ki... ...çok kötü bir aile ortamında yaşıyor... ...hiçbir şekilde onaylanmıyor... ...değerli kendini değerli ya da işte olduğu gibi kabul edilebilir... ...hissetmiyor ki... ...Instagram'a ihtiyaç duyuyor değil mi yani yoksa... Evet ben... yani ama tabii burada sadece... ...aileyi vesaire elbette dediğin çok doğru... ...kendi o öz değerlik duygusunu... ...kendi kendisine şey yapamıyor... ...ve zaten şimdi böyle... Meselenin politik vesaire diğer şeylerine dışına çıktığımızda intiharın böyle narsistik zedelenmeyle e, ilişkisini. E, çünkü şimdi narsizm deyince ben böyle benim çalıştığım alan kendilik psikolojisi. E, bu alana göre bütün rah rahatsızlıkların aslında temelinde bir e, narsistik e, yapı mevcut. Yani bu hangi patoloji olursa olsun ve oradaki zedelenebilirlik. ...nin şeyi önemli, yani o patoloji ne kadar benliğin ne kadar içinde... ...ona göre aslında oradaki zedeni birlikte artıyor. Ve bu da günümüzde de böyle bir e, narsistik bir şey zaten söz konusu. Tabii ki. Yani normalleştiği narsistik bir... Narsistik çağ yani. Evet, çağ ve bu yüzden Instagram beğenilme, beğenilmeme, onay alma... ...bu e, ciddi bir şey bizim için, e, özel klinisyenler için de. Ciddi bir mesele gibi duruyor karşımızda. Biliyorsun Freud şey der, e, intiharlı e, şeyi, depresyonu e, benzer bir açıklama e, olarak yapar. E, kişinin e, agresyonunu kendine yöneltmesidir. <gülüyor> e, depresyonda intiharı da aynı şekilde açıklar. Kişinin agresyonunu kendine yöneltmesi olarak. E, bu, bu agresyonun oluşabilmesi... Ee, ...insanın e, öfkeli bir e, hale gelebilmesinin en önemli sebepleri de... ...temel ruhsal gereksinimlerinin doyurulmamasıdır. Evet. Temel ruhsal gereksinimlerimiz doyurulmadığında, ihtiyaçlarımız görülmediğinde... ...arzularımız, isteklerimizi tatmin edebilme şansımız olmadığında... E, ...çok öfkeleniriz. Ve... Evet. Ama çok güzel bir şey dedin. arzularımız tatmin olmadığında... ...fakat işte burada kapitalizme ya da sistem ya da topluma geliyoruz... ...o kadar arzular kışkırtılıyor ki... ...yani o arzunun tatmin edilebilir olma... ...şeyi de... ...azalıyor, imkanı da azalıyor. Çünkü Tabii. bir sınırsızlık algısı yaratılıyor. Hı -hı. Böyle herkes değil mi... ...en güzel olmak, en çok beğeni almak... ...bir şey paylaştığında... ...ve ona göre kendi öz değerliliğini ölçmek. Ben kaç like aldım... ...şu kadar o zaman değerliyim. Şu kadar azaldıysam değersizim. Tabii. Gibi. Ee, bu da... Ya problemin e, aslında bir tarafı da toplumsal şeyini tabi e, e, çok enteresan benim bu ilk e, şeyde bir e, birterapisin Arka bahçesi kitabında e, bir intiharla ilgili bir e, yazım e, var orada bir e, guardini Romana Guardini e, adında bir e, yazar melankoli e, insanın başına gelebilecek en büyük acıdır ve varoluşun en derinine nüfuz eder. Bu nedenle de asla psikiyatrinin tek eline bırakılmamalıdır diyor. <gülüyor> Şimdi yani aynı şeyi <gülüyor> intihar içinde söyleyebiliriz. <gülüyor> yani e, tek taraflı bütün açıklamalar. Yani işte felsefeyi dışlayan açıklama, politikayı dışlayan açıklama, <gülüyor> e, psikolojiyi dışlayan açıklama, sosyolojiyi dışlayan bir açıklama hiçbir şekilde e, intiharı gerçekten e, anlayamaz ve e, anlatamaz. Bütün bunların tamamını. ...gözeterek e, bakmamız gerekiyor... intihar denen olguya. Biraz evvel bu e, agresyondan... ...Freud'dan bahsederken şöyle bir... ...Mesela Eros... ...Mesela yaşam <gülüyor> içgüdüsü... E, Tanatos. ...Tanatos, ölüm içgüdüsü... ...ve... E, ...gerçekte intihara... E, ...düşüncesine sahip biri... ...Eros'tan nefret ediyor, hiç hoşlanmaz... ...Mesela bahar <gülüyor> aylarında... intiharın ...yükseldiği hep söylenir... ...ya yani bunun... Verileri, rakamları bende yok ama hep böyle bu bu konuda yazılır. Çünkü bahar ayında yani o şey birisi şey diyelim. E, sevgi dolu sözcükler, sevgililer, böyle yaşamın iyiliklerine dair, güzelkene dair şeyler depresyonda olan bir kişi için hiç e... Çünkü üçüncü kendisini iyice yalnız hissetmesine sebep oluyor. Evet. Ben İsviçre'de ki 13 sene içinde <gülüyor> hep e, Noellerde nöbet tuttum ki yılbaşı bana kalsın diye. Hr değil mi Hristiyan arkadaşlara güzellik en fazla ee, ...psikiyatrik krizlerin yaşandığı ve yani korkunç geceler olur geceler olurdu Çünkü Noel'de... herkes bir arada ailelerin birlikte e, şey yapıyorlar eğleniyorlar ve doğal olarak yalnız insanlar hı hı. psikolojik sıkıntıları olan insanlar daha fragile, daha kılgan olan insanlar. Ee, çok ciddi e, krizler yaşıyorlar, intihar evet. krizleri de. O yüzden bahar da belki böyle bir şeydi. Evet. Mi? Ve enteresan olan şey de şu benim mesela intihar meselesinde en çok e, e, dikkatimi çeken mesela Silvia Plath gibi böyle intardan şairlerde de gördüğümüz. Kocası yüzünden e, Serin kanlı bir biçimde. Mesela orada şundan mesela psikodinamik açıdan şöyle bir şey oluyor. ...Eros'ta da da aynı şey var. Birisiyle birleşme isteği, bütünleşme isteği yaşam içgüdüsünde, anneyle. Ölüm içgüdüsünde de. ...bir birleşme yani... ...orada dağılmış benlik... ...parçalanmış benlik... ...öyle bir ölümü öyle bir anlam yüklüyor ki... E, ...sanki... E, ...ölüm bir sevgiliye dönüşüyor... ...ve onunla bir bütünleşme arzusu... ...ve o an... E, ...şey yapıyor... ...büyük bir e, serin soğuk ...soğukkanlılıkla ölümünü planlayabiliyor... ...o kısım... ...yani onu programın... E, ...ikinci kısmında değiniriz... ...neden öyle olduğunu... Müzik dinleyelim dinleyelim diyorsun evet. yani. Evet. On, e... Sen ama söyle, sözünü evet. bitir lütfen. E, ondan sonra ikinci kısmında o serin kanlılığı meselesinin psikolojik kökenlerini konuşacağız. E, ben ama e, o e, serin kanlılık e, serin kanlılıkla ilgili galiba sana bir itirazım olacak. E, oh, ama hı. onu konuşalım bence önemli de olur. E, kızım Eylül e, Kurt Kobe'den seçti. Kurt Cobain kendisi biraz evvel konuştuğumuz gibi intihar eden o kuşaktan 27 yaş intihar kuşağından I Love Her and I Love Her şarkısı Kurt Cobain'den geliyor dergi. Evet merhaba. Ee, tekrar hoş geldiniz programımıza. Ve ee, şeyden bahsediyorduk. İntihar kararlı, soğukkanlıkla, serinkanlıkla. Buna dair misal bir tane şimdi hatta e, arada e, e, böyle düşündüm filmin adını ama filmi hatırlayamadım. Bir heavy metal grubunun e, e, bir filmiydi. Nasıl kuruldu, nasıl oldu ve onun sonistlerinden birisi ...nin intiharını da gösteriyordu film, anlatıyordu. Ee, ve filmde böyle şey bir grup... ...sert bir grup... ...metal açısından ve... E, işte ...sahnede kendisini kesen... ...falan böyle solistleri olan bir grup... ...üyeleri olan bir grup. Ondan yani batılı <gülüyor> gibi Evet, öyle diyebiliriz belki. <gülüyor> Tabii metacılar çok kızabilir. <gülüyor> Müslüme niye kızıyorsun? Müslüm? Büyük <gülüyor> usta, Müslüm ustamızdır, niye kızıyor Ve orada mesela... E, ...böyle... ...gösteriyor filmde sahnede... ...yerde yatıyor tek başına odada... E, şehrin dışında bir ev... ...ve sonra kalkıyor... E, ...kendisini kesiyor... ...olmuyor... E, ...ve bayağı fena kesiyor... ...yani bıçakla... ...sonra da silah buluyor ve... ...tetiği çekiyor... ...şimdi o sahneye bakar ki mesela orada... E, ...çok böyle kendinden emin... ...ölmüyor o kadar kararlı ki... ...mesela Silvia Pılat'ı düşünürsek... ...en güzel kıyafetlerini giyiyor... Evi temizliyor ve sonra e, intihar ediyor. Şimdi orada mesela Julia Kristeva'nın böyle yazdıklarına vesaireye böyle baktığımızda... E, ...böyle önlenemeyen, ön, mesela her intihar önlenebilir mi? Önlenebilir pek çok şey ama bazı intiharları önlenebilir mi? Soru işareti olan kısım orada. E, bir şeyde şöyle bahsediyor, bir, e, bir depresyondaki birisi, bir hasta diyor ki... E, canlıların arasında ölü gibiyim. Ölülerin arasında canlı. Bu e, böyle katlanılması zor bir boşluk duygusu. Mesela kendisine zarar veren kişilerde de... ...mesela kollarını çizikler atan kişilerde de rastladığımız bir şey. Bu o kadar dayanılmaz bir şey ki o boşluk duygusu. Ondan e, kaçabilmenin tek yolu olarak e, bunu görüyor. Mesela orada Eros ve e, Thanatos meselesinde de olduğu gibi... Arkaik benlik parçalanmış, parçalara ayrılmış. Ve tanatos yani depresyona girmek zaten o arkaik benliği bir bütün halinde tutma çabası. Yani depresyon aslında bir tür iyileşme. Mesela Melanie Klein öyle depresif konum şeyini açıklarken onu bir iyileşme süreci olarak... ...o bütün hayal kırıklıklarının, üzüntülerin sindirilmesi ve yeniden bir ingesel bütünlük içerisinde... ...benliğin kurulması şeyi süreci olarak... ...ama bunu yapamadı. Bu yapamayacak kadar parçalara ayrıldığında... ...Tanatos o bütünlüğü ona vaat eden... ...yani tıpkı Eros'ta olduğu gibi... ...o bütünlüğü vaat eden bir çekim alanına dönüşebiliyor. Ve orada o, bu... ...böyle bir duygu içinde olan bir birisinin... ...çok karar... ...daha kararlı bir biçimde... ...buna yöneldiğini görüyoruz. Ama eğer doğru bir şekilde yaklaşabilirse bence öyle bir durumda bile arkaik merliğin parçalar ayrıldığı o durumda bile yine önlenebilir. Yani orada o müzik müzisyenin e, yaşadığı e, şeyi böyle izlerken acaba mesela benim danışanım olsa nasıl bir yol izlerdim diye düşündüm ve e, önlenebilirdi gibi geliyor bana. Şimdi ben e, sana bu konuda böyle tamamıyla itiraz ediyorum ben tamam <gülüyor> Yani Melanie Klein'in bir kere e, şeyden beri yani çok uzun zamandan beri psikanalitik literatürde tanatos yani ölüm üçgüdüsünün olmadığı net olarak kabul ediliyor. Yani ilişkisel psikanalize falan şey yaparsan okursan yani bakarsan o şekilde olduğunu görürsün. E, bu Şimdi, kör o ben tanatosunu yedi önemli evet. olabilir yani sen kişisel olarak önemli bulabilirsin evet. ama yani e, dünya psikanalitik literatürü tanı yani. E, e, Eros ve Tanatos Tanatos e, e, ölüm üçgüdüsü yani inorganik hale gelme hale, e, hale gelme çabası olarak açıkladığı Freud'un meselesini bir kenara çoktan çoktan bıraktı. Bak 3 sene spesifik depresyon bölümünü yönettim en İsviçre'de. E, 22 tane e, ke, bugün mü kendimi öldüreyim yarın sabah bırakayım diyen hastayla 22 tane ağır hastayla ee, üç senemi geçirdim. Şimdi e, asistanlarımızın eğitiminde en fazla net olarak söylediğimiz şey insanlara şuydu. Yani böyle e, intihar, intiharla ilgili şeyleri e, aslında ne olduğunu ve ne ol ya, e, gerçekten insanların anlayamayacağı e, çok soyut kelimelerle ve terimlerle anlattığımızda hiç kimseye hiçbir faydası yok. Ee, şimdi depresyon e, ağır bir hastalık yani sevgilim ben, beni terk etti depresyon duyumdan bahsetmiyorum gerçek depresyondan bahsediyorum ve gerçek depresyon biyopsikososyokültürel bir fenomendir yalnızca e, psikanalitik teoriyle açıklanabilecek bir şey olarak depresyonu ya da Melanie Kleinci bir açıklama kalkarsak orada da bir indirgemecilik yapmış oluruz depresyon dediğinde senin de söylediğin gibi öyle büyük bir acıdır ki depresyon hastalarının iyileştikten sonra 3 sene boyunca ağır 4 ay 5 ay 6 ay 1 sene klinikte yattıktan sonra çıkarken söyledikleri şey kanser e, olsaydım da depresyona girmeseydim öyle büyük bir acıdır ve bu acıdan kurtulabilmek öylesine büyük bir istektir ki intihar Karar verdikleri anda onlar çok büyük bir rahatlama yaşarlar. O yüzden yeni eğitimine başlayan psikiyatri asistanlarının ya da psikoterapi e, klinik psikologların depresyonla ilgili eğitimlerinde söylediğimiz şey şudur. E, bir hafta önce ciddi depresyonu olan bir hastan, hastanız bir hafta sonra çok rahatlamış ve kendini iyi hissediyor olarak gelirse... Emin olun intihar e, riski çok yüksektir. Çünkü artık depresyonlarından kurtulmuş olmanın yolunu bulmuşlardır. Ve bu yüzden de e, soğukkanlılık dediğin şey aslında intihar etmiş olmaya, e, o, o, soğukkanlılıkla intihar etmek değil, problemlerine çözüm bulmuş olduğunu varsaymalarının, <Gülüyor> Algı kapanmasa da. Evet şimdi çok burada ben bir literatürü e, gayet e, yakından takip ediyorum Alper. E, Oradaki tartışmaları bu ölüm içgüdüsüne katılanlar var. Hala katılmayanlar var hala. Yani bu iki şeyde e, tartışılıyor. Ve Melanie Klein'in Neo Melanie Klein'cılar var. Başka şeyler var. Psikolojik deyince tek bir şey anlaşılmıyor. Anlamıyoruz tabii. Ben zaten psikanist değilim. E, psikodinamik. ...üzerine çalışıyorum... ...ve kendilik psikolojisi üzerine çalışıyorum... ...ve Thanatos ile ilgili... ...özellikle... ...Kristovan'ın bahsettiği... ...depresif duygu... Parç ...parçalara ayrılmaya karşı... ...bir savunma olarak yorumlanabilir... ...diye o Kara Güneş adlı kitabında... Hmm. ...oradaki hmm. aynı şekilde... Yeah. ...Bin Wang... Yani işte ...Borkna'nın Borkna Ruhun Yalnızlığı kitabı... ...Melankoli kitabı... ...oralarda da... ...Bin Wang hiçbir öyle anlatmaz ee, bu, o şekilde ama buradaki, oradaki kararlılığı, melankoliyi, depresyonun tarifini yaparken, e, bunun bir iyileşme çabası olduğunu, yani Lacan da aynı şekilde bunun bütün semptomların, bir semptomları bir hastalık olarak ben de görmüyorum. Bu o kişinin bulabildiği bir iyileşme çabası. Bak, iyileşme Ve çabası değil. Bu iyileşme çabasını anlamadan şeyi anlayamayız. Ben, ee, sözünü kesiyorum bile depresyondaki insanların o semptomları bir iyileşme çabası değil e, üzerlerindeki yükü yaşamın yükünü kaldıramamalarından dolayı bir geri çekilme ve bu geri çekilme sayesindeki rahatlamalarıdır. Evet geri çekilme ve rahatlama yani bir iyileşme çabası kendisini geri çekerek tıpkı ekonomide kriz olduğunda kaynakların kısıtlanması gibi kendisini geri çekiyor. ...bu bir iyileşme çabası Alper... ...başka yani, bir, başka acı, bir şey yok... Değil. Acı, ...ama şey işe yarıyor çalışıyor. yaramıyor... ...başka bir şey... ...işe yarayan de, bir de depresyon... ...tek bir tane depresyon türü yok ki... ...bir sürü depresyon şeyi var... ...bazıları dediğin gibi çok ölümcül... ...bazıları çok e, sakin... ...böyle insanı bir sıcak battaniye gibi saran... ...bir hüzün şeklinde yaşanılan... ...farklı farklı türleri var... Şimdi depresyona biz, güzelleme yaşamıyoruz. Yani güzelleme yapma. değil. Battaniye Bütün gibi yüzünü saran e, bir e, şey, değil. Evet. depresyon hastalıktır. Çok ciddi bir hastalıktır. E, ve e, en, intiharların en fazla gözüktüğü şeydir. Onu bu şekilde anlatmamalıyız. Biz ben, e, ben şunu söylüyorum. Türleri var. Evet, bu şekilde olan senin dediğin gibi türü de var. Benim dediğim gibi, depresif konum dediğim gibi Milen de tarif ettiği bir ...türü de var, türleri Melanie var. Ta Klein tarif etti diye... ...öyle bir tür depresyon olmak zorunda değil. Ama var. <gülüyor> Melanie Klein de kendisinden uydurmuyor ki bunu. Melanie Klein... Iı, ...bak, e, psikanalize... Şimdi bunu bence, burada tartışmayalım. Yani buradaki bence yanlış bir şey olur. Hem dinleyicilerin Yok, bizim... vaktini de... ...olun bizim açısından. ikimizin tartışması yani bence... Yani burada farklı bir e, görüş... Yani ...senin yüklediğini anlamla ben... E, ...buradaki bütün, buradaki... ...niyetim buradaki meselenin ne olduğunu... ...içeriden bakabilmeye çalışmak... ...yani dışarıdan evet depresyon... ...tak böyle oldu filan değil... Ne ...nasıl bu Silvia Plath... ...ya da oradaki müzisyen... ...nasıl buna şey yapıyor... ...ve orayı anlamak için de oradaki narsistik zedelebilirliği... E, ...ve onun yarattığı o depresif hu halini... E, ...anlamaya çalışmak... ...burada güzelleme yapmak değil... Depresyona da güzelleme yapmıyorum... ...intihara da güzelleme... ...on buradaki meselenin ne olduğunu içeriden anlamaya çalışmak... Bir, içeriden anlamaya çalışmak için fenomenolojik olarak bakabilmek gerekir. Ee, psikanalitik hiçbir teori ee, e, hastalıklara fenomenolojik bir bakışla yaklaşmaz. Yani bir açıklama modeli vardır. O açıklama modeli çerçevesinden bakar. E, Binsman gerinde, Karl Jaspers'ında, Heidegger'inde, Medard Bosun'da, bütün e, e, e, şeyleri, itirazları ee, bu fenomenolojik bakışın e, sağlanamamasından e, dolayı bazı şeylerin hep aynı şekilde açıklandığını söylemelerdir. Yani e, psikanalizin dağzains analize genişletilmesi gerektiğini anlatmaya çalışır. Bütün e, varoluş felsefesiyle ilgili olan e, psikiyatristler, medatbolcular, binzvançiler. O yüzden e, esas içerden bakan bakış fenomenolojik bakıştır. Yani hiçbir şekilde benim seni dinlerken bir önyargımın olmaması seni yalnızca dinlemem, dinlemem, dinlemem ve o depresif duruma, o intihar durumuna niçin geldiğini anlamaya çalışmam meselemdir. Ama benim Melanie Klein'ci bir bakışım olursa ben yalnızca algıda seçicilikle ona bakarım. Ben Melanie Klein'ci değilim. Binsvanger'i de çok severim. Melanie Klein'i de çok severim. Ve psikanetik sen biraz daha değil. İlşiksel ya psikodinamik şeyde, şeyde fenomenolojik yaklaşım oldukça yer kaplıyor. Bütünüyle onun üzerine kurulu değil. Ee, emin ol ki psikodinamik çalışanlar da fenomenolojik şeyi bütünüyle hatta farklı yöntemlerle uyguluyorlar, deniyorlar. Ee, ama burada bu depres depresyonun, yani er erostotonos benim bir şeyimdi burada bu konuyla. Kristava'dan e, yola çıkarak e, aldığım bir bakış açısıydı. E, tabii bu meselenin e, şey boyutlarını e, anlamak için yani orada e, Beşir Fuat'ın, Beşir Fuat'tı değil mi o pozitivizdi? E, onun o kararlı duruşu işte diğer e, bahsettiğim kişilerin nasıl o kararlılıkla... ...soğukkanlılıkla hem senin dediğin gibi... ...bir çözüm bulmanın bir rahatlaması... ...kendince bir çözüm bulmasının... ...rahatlaması... ...bir yanıyla da benim ve işte Kristeva ve yerlerinin ...düşündüğü gibi... ...bir tanatosla bir... E, ...ilgili benliğin... E, ...bütünleşme şeyiyle arzusuyla ilgili bir... ...çaba gibi duruyor fakat... ...her koşulda... E, ...ve yani mesela da onu... ...böyle özellikle altını çizer, semptomlar... Bu hangi rahatsızlıkta olursa olsun o kişinin e, bir iyileşme çabası ve yetmediği noktada zaten terapiye başvuruyor. Artık o iyileşme çabası bir işe yaramadığında başvuruyor. Ve yine dediğin, dediğine göre e, aslında e, kişi danışan e, o çalışmayan semptomun yeniden kazanma arzusu. İyileşmekten çok ya da kendisine göre o semptomun yeniden kazanması. E, ...kazanma arzusu olarak açık ...onun da böyle Fransızca bir... ...tabiri vardı... ...eee... ...evet... ...şimdi ben... E, ...Laka'nın... E, ...sevgili hastası Althusser'in... E, ...karısını boğduğuyla ilgili olarak... ...hikayeyi... E, ...anlatmak istemem ve Laka'nın... E, ...ne kadar sert ve acımasız ve... E, ...empati yoksunu bir şekilde terapi yaptığını da... ...pek konuşmak istemem... E, lakanla hiçbir hastayı tedavi edemezsin e, bizim hastalarımız var lakanla bazı şeyleri ben hasta sözcüğünü kullanmak e, has, ama şimdi depresyon dediğimizde hasta sözcüğünü kullanmak zorundayız depresyon de depresyon e, e, reaktif depresyonlardan narsistik depresyonlardan bahsetmiyoruz yani bir şey oldu ve biz narsistik yaralanmalarla bir reaktif depresyon, bir depresyon depresif bir tepki göstermekten bahsetmiyorum ben. Ben gerçekten e, biyolojik kökeni de olan yani biyo, psiko, sosyo, kültürel bir fenomen olarak tarif edilebilecek depresyondan bahsediyorum. Semptomlarından da bahsetmiyorum. Evet. Şimdi o yüzden orada e, kesinlikle ve kesinlikle e, ...o kişinin e, nörobiyolojisinin de ne kadar çok bozulduğunu... ...yani nörobiyolojik bir bozukluk meydana geldiğini... ...hipokampus ne depresyon salarının %70'inde, hipokampus küçülüyor. Bir, Alper, depresyon bir şey yapalım. Hazır buraya, çünkü programa evet. yetmeyecek intihar şeyini. Depresyon programı yapalım. Depresyonla ilgili bence, e, senin de söyleyeceğin çok şey var... ...benim de söyleyeceğim çok şey var... ...katılıyorum elbette, de, biraz daha dediğin gibi, ben depresyonun farklı türleri olduğunu düşünüyorum. Benim Şimdi burada bahsettiğim, türleri bahsettiğim başka bir şeydi, sen başka bir şeyden yaklaşıyorsun. Ama Laka'nın ben çok çok çok çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bize psikolojiye olan katkıları, getirdiği kavramlar, yaklaşımlar e, inanılmaz, aynı şekilde Binsvanger'in de ben hepsini e, çok böyle saygıyla bütün dünyada söylüyorum. en fazla lakan lafı edilen ülkenin Türkiye olduğunu biliyor musun? E, ben Fransa'nın birinci sırada olması gibi. çünkü bütün oradaki şey lakancı e, e, e, yani e, bu, lakancı e, e, bu, bu şey e, yani Türkiye'de bu kadar çok lakan lafı edilmesinin ben oldukça trajik komik buluyorum e, ben çok sık e, Lacan bahsetmiyorum ya benim üzerinden diyorsan. Hayır hayır. Senin üzerinden ee, bahsetmiyorum. Ama Lacan'ın ba bana e, çok şey kattığını. Ya yani benim ya Binswanger'in de çok şey kattığını, Carl Rogers'ın da çok şey kattığını. E, hepsinin öneminin yani kolayca böyle gözden çıkarılamayacak olduklarını düşünüyorum. ...Freud'un da aynı şekilde. Yani çok böyle bir e, hepsinin ayrı şeyleri var. Eksikleri olabilir elbette ve yorum açık olmaları çok güzel. Ben burada lakancı değilim sonuçta. Ee, ama hepsinin Aslında şeyi var. demedim canım ama lakan. Yani e, Türkiye'de lakan çok fazla. Sözü edilen bir insan. Lakan çok zor anlaşılabilen bir insan. Yani lakanı anlamak için gerçekten çok ciddi büyük bir entelektüel birikim sahibi olmak lazım. Senin gibi mesela. Sen lakandan bahsedebilirsin. Çünkü senin e, bilgi birikimin... Ee, bunları anlayabilecek bir bilgi birikimi antropolojiden ta gelerek sen Lakan'a doğru gidiyorsun ama e, iki senedir psikolojiyle uğraşan insanlar Lakan diyor yani Lakan'ı anlamak için o kadar çok fazla şeyleri daha önceden okumuş olmak gerekir ki ben o anlamda diyorum evet. Türkiye'de Lakan o kadar çok Lacan deniyor ki e, yani e, şu, şu, bizim meselemiz aslında normalin sınırları değil mi <gülüyor> yani bir ülkede bir ülkenin ilkokul mezunu bile olmayan bir ülkede 4.6 ortalaması şeyini bu kadar çok Lacan'dan laf ediliyorsa bu normal değildir. Normalin sınırları <gülüyor> aşılmış demektir. Şimdi bizim meselemiz intihar ve intihar çok ciddi bir şeydir. Mesela, evet. Algı daralmasıdır. Yani meseleyi lakancı açıklamak ya da Meliniklancı, Binsvangerci, kognitif şu bu açıklamak meselesi değildir kesinlikle. Ee, ...yaşam üçgüdüsü... ...ölüm üçgüdüsünden... ...her zaman ve her zaman daha güçlüdür... ...hiç kimse nefesin tutarak intihar edemez... ...son anda yaşam üçgüdüsü... E, ...galip evet. gelir ve nefes alırsın... ...neden? Çünkü... ...biyolojik olarak yaşam içgüdüsü... E, ...ölüm... E, ...yaşam içgüdüsü vardır... <gülüyor> ...ölmek... ...yaşayamamaktan... ...kurtulmak için bir çözüm... ...denemesidir yalnızca... Ee, bak e, ben çok fazla intihar hastasıyla çalışmak zorunda kaldım İsviçre'de. Burada da en son yalnızca burada olan gencecik ölmemiş bir hastamın anlattığı, anlattı, ölümden kurtulmuş bir hastamın anlattığı şeyi sana söyleyeyim. Sonra da Martin Eden e, kitabından evet, bir o, şey söyleyeceğim. Evet çok güzel bir kitap. Evet. Şimdi bak e, 21-22 yaşında bir e, hemşire kız herhangi bir sebeple sebebin ne olduğunu bir önemi yok İntihar etmeye karar veriyor nasıl intihar edeceğini bilmiyor e, o sırada kendini Atatürk köprüsü üzerinde buluyor Halic'in üzerindeki Atatürk köprüsü üstünde buluyor Yük, yükseklik korkusu var o yüzden e, kendini aşağı doğru atamayacağını düşünüyor o yüzden oraya e, arkaya sırtı e, Halic'e doğru gelecek şekilde oturuyor ve sonra kendisini arkaya doğru bırakıyor e, ve e, tam da o sırada suya düştüğünde oradan bir kayık geçiyor ve Kızı kurtarıyorlar. Kızın orası burası kırılıyor, münnemli hastanede şey yapıyor, iyileştiriyorlar yani fiziksel olarak ve bana terapiye gönderdiler. Ben interden, e, intihar girişiminde gerçek intihar girişiminde bulunup e, kurtulmuş olan bütün insanlara en son akıllarından geçen şey atılıp hatırlamadıklarını sordum. 23 senelik psikiyatri hayatımda bu kız ne dedi biliyor musun? Ee, hani Aganis'in arkaya doğru bıraktığında artık geri dönüş olmayan noktaya geldi yani, yani topallayamaya azale geldiğinde söylediği kelimenin hasiktir olduğunu söyledi bana yani yapmak istemediğini. Evet. Martin Eden e, intihar etmeye karar verdiğinde. Jack London'un Martin e, evet, romanı. Otopoikifik e, bir şey yapıyor. E, Jack London da intihar etti. Ya dinliyor. şimdi e, evet. biliyordur bizi dinleyen insanlar. Evet, Martin Eden. Dipnot. Martin Eden e, ölmek için, e, kendini öldür iyi bir denizci olduğu için kendini öldürmek için şeye gider. Ben de denizde ölmeliyim der. ama o kadar iyi yüzüyorum ki benim e, böyle yüzerek açılmam sonra ölmem mümkün değil. O yüzden büyük, büyük bir gemiye biner, büyük bir gemi okyanusa açılır ve sonra oradan aşağı atlar ve son bir buçuk sayfasını ee, neredeyse hayatının bir tahlilini yaparak ve devamlı derine gide gide gide gide yapar ve artık, artık akciğerleri patlayacak hale geldiğinde hani nefesimizi tutarak kendimizi öldüremeyiz ya onun için o yüzden nefes almak üzereyken başını kaldırır yukarıya Martin Eden hmm. ee, şey ne demek ister biliyor musun Jack London orada o boş, baş kaldırmak şudur keşke yukarı çıkabilsem ve ölmesem demektir evet. yani Ölüm içgüdüsü diye bir şey yok. Yaşamak, yaşi, yaşamanın verdiği acıdan <gülüyor> e, acıya katlanamamanın getirdiği bir e, getirdiği bir acı sondur intihar yalnız. Evet, ölüm içgüdüsünün başka bir şeydi ve uzun uzun ben bu konuda katılmıyorum. Ama intiharın da böyle farklı farklı şeyleri var. Bir sürü farklı nedeni var. Kajetson dediği gibi bir sır. ...bazıları e, son anda vazgeçmek isteyebilir, bazıları istemeyebilir... E, ...onun ben şey olduğunu düşünüyorum... ...yani tek bir birkaç örnek üzerinden bunu şey yap yapamayız ama... ...mesela Martin Eden gerçekten bir taraftan güzel de bir örnek... E, ...böyle e, Jack London'ın böyle romanında... E, ...sevdiği kadın onu reddettiği için e, ünlü bir yazar... ...çünkü sevdiği kadın böyle e, zengin, entelektüel bir kadın... Ee, ...zengin olmak, ünlü bir yazar olarak o kadının e, sevgisini kazanma arzusuyla e, hareket ediyor... ...böyle hastanelerde demilik yapıyor vesaire, okuyor ve gerçekten de tıpkı Jack London gibi... ...ünlü bir yazar oluyor, e, zengin oluyor, sevdiği kadın ona aşık oluyor... ...ve bütün amaçlarını e, ulaştığında e, artık orada bir şeyde kalıyor, bir boşlukta kalıyor... Burada ise o romanda da o vermek istediği şey benim programın başında söylediğim şeyle de bağlantılı. Anlam. Eğer anlamlı bir hayat yaşadığımızı düşünüyorsak çektiğimiz bütün acılar, sorunlar... E, ...bizi güçlendiren küçük birer detaya dönüşüyor. Ama eğer hayatımızda bir e, anlam sorunu varsa... E, ...o acılar olan dayanıklılığımız da e, azalıyor, umutsuzluğumuz da çoğalıyor. Bir, ee, ...bahsettiğin gibi bir depresyon... E, ...hastası olan... ...birisinin bir böyle... ...bir sözünden bahsetmek istiyorum. Diyor ki yazısında... ...böyle notlar, hastanede notlar aldırmış... ...Borkna'nın kitabında yer alıyor... Me ...sanırım melankoli kitabında... ...bu derin içsel yalnızlığın... ...beni içine mıhladığı bu uçurumdan... ...çıkacağıma dair hiçbir umudum yok artık... Böyle ...diye devam eden... ...bu arada programın sonuna gelmişiz... ...orada altını çizdiği şey... E, ...o şeyde umutsuzluk. Yani o kadar e, umutsuzluk, öylesine umutsuzluk yaşıyor ki... E, as ...aslında ölümün bile, kendi içerisinde ölmenin bile, intiharın bile... ...bir anlamını yitirdiği bir e, noktaya varıyor. Silvia Plot'un da e, arkasında bıraktığı mektupta benzer bir şey... ...beni artık hiçbir şey kurtaramaz gibisinden bir cümle vardı. E, oradaki duyguyu, meseleyi anlamak için e, biraz... E, ...içeriden bakmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Evet programın sonuna gelmişiz. Bu programı sığdıramadık. Alfa. İntern sığmaz ama hiçbir e, programa. artık böyle şeyde sarkıtmıyoruz konuları da başka <gülüyor> çünkü sonu yok. Bunun. Evet. Önümüzdeki program başka, başka bir, bir konu, konuyla karşınızda evet. olacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu arada e, şöyle bir şey e, söylemek istiyorum. Çok özür dilerim. Ya iki cümle. Burada e, elimde telefonda şeye bakarken e, bizim ee, kavga ettiğimizi zanneden e, bir okurumuz var. Öyle değil. Biz Bülent ile birbirimizi, e, birbirimizin düşüncelerine çok fazla saygı gösteren ama bazı <gülüyor> konularda e, aynı fikirde e, olmayan insanlarız bu da bundan daha doğal bir şey yok ve birlikte program yapıyoruz ve bunu göze alıyoruz. Herkes birbirleriyle aynı düşüncede olmayan e, herkes keşke birlikte. Ee, bir, e bir şeyler yapabilme cesaretini ve uygarlığının medeniliğini gösterebilseler <gülüyor> indi bilenle 21HB'ye gidiyoruz. Şimdi <gülüyor> bilen e görüşmek. Normalin sınırları. Klinik felsefe sohbetleri. Hazırlayan ve sunanlar Alper Hasanoğlu ve Bülent Usta Açık Radyo Program Destekçisi olun